211, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in duası üzerine Ömer bin Hattab'ın Müslüman olması Hazreti Peygamber bir çarşamba günü Ömer bin Hattab veya Ebu Cehil bin Lişam'dan birisiyle İslamiyet'i güçlendirmesi için Allah'a dua etti, ertesi gün sabah Ömer bin Hattab gelerek Müslüman oldu, Hazreti Peygamber ile yanındaki Müslümanlar o kadar yüksek sesle tekbir getirdiler ki, sesleri Mekke'nin yukarı mahallelerinden bile duyuldu, kafir ve kör olan Erkam'ın babası, Ey Allah'ım!